أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام عليك ve سيد Ve ila ويا جميع ve والمرسلين bugün hep beraber inşallah Allah'ın elhamd ismini anlamaya çalışacağız Allah'ın Elhamd ismi Kur'an-ı Kerim'de 17 defa geçer. 61 defada Allah Hamden bahsediyor. Elhamdülillahir Rebell Alem'in gibi. Hamid demek bütün Kemal sıfatlarıyla hamde layık olan demektir yani hem övülmeye layık olan hem de övmeye hakkı olan demektir üç türlü hamd vardır ya da üç türün hamdi vardır bunlardan bir tanesi cahilin hamdidir cahil sadece diliyle hamd eder yani elhamdülillah der Bunlardan bir tanesi alimin hamdidir, yani işi biraz öğrenmiş olanın hamdidir, okumuş olanın hamdidir, o da ilmiyle, aklıyla hamd eder. Bir de arifin hamdi vardır, Allah'ı zatıyla, sıfatıyla, isimleriyle bilip tanımış, Allah'ın kendisini tanıtmış olduğu ariflerin hamdidir. Evet, onlar hamdi Allah ile yaparlar. Sırası geldiği şey, anlamaya çalışacağız inşallah. Bir Allah'ı bilmeden ona hamd etmek vardır, onu övmek vardır. Bir de Allah'ı isimleriyle, esmasıyla bilip, tanıyıp öyle hamd etmek vardır. Eğer Allah'ın isimlerini anlamaya çalışıyor, Allah'ı tanımaya çalışıyorsak, bu ona layıkıyla, kemaliyle hamd etmek içindir. Çünkü ham aynı zamanda imandır. Birinin ne kadar hamdi varsa imani o kadardır. Bunun içinde hamd edebilmek için mutlaka okumak lazım. Ha Allah ikra bismirabbike'llezi halak demiş. Ha elhamdülillahi rabbil demiş. Aynı kapıya çıkar. Allah oku dediyse, Rabbinin ismiyle oku dediyse, seni yaratan Rabbinin ismiyle, ismini oku dediyse bu durumda okudukça, anladıkça hamd edebiliriz. Alemin aynı zamanda Fatiha'nın da tefsiridir. Kur'an'ın da tefsiridir. Eğer okuduksa Allah'ın emrettiği gibi Allah'ın ismiyle Allah'ın ismini okuduksa bütün isimleriyle Allah'a hamd edebiliriz, hamd ederiz. Bütün alemlerden Allah'a hamd edebiliriz. Ham alemlerin Rabbi olan Allah'a maksustur, Allah'a aittir diyebiliriz. Böyle bir okuma olmadan kendi dilimizde sadece elhamdülillah demek Allah övgüye layıktır demek bu cahilin hamdidir. Bu hamdin mutlaka kulda bir tecellisi vardır. Yani bir meyvesi vardır bunun. Allah Hamid ismiyle bir kula tecelli ederse o kul ne olur? O kul baştan sona hamd olur. Baştan sona övülmeye layık olur. Allah'ın isimleri ona tecelli eder. Baştan sona övgüye, övülmeye layık olur ve Allah onu övmüş olur. O da her halinde Allah'ı över. Diliyle Allah'ı över. Haliyle, fiiliyle Allah'ı över, gönlüyle, her zerresiyle Allah'ı över. Kul ora bakınca, evet bu Allah'ın yeryüzündeki halifesi Allah'a ayna olmuştur der. Ham bize bunu kazandırır. Allah'ın bütün isimleri, esması, hepsi hamde layıktır. Dolayısıyla Allah'ın Hamid ismi bütün isimlere de tecelli etmiştir. Bütün isimleri de kapsar. Bütün isimler Allah'ın Hamid isminden tecelli eder. Bütün isimler bir kapı gibi Allah'ın Hamid ismine açılır. Her isimden kul Allah'a hamd eder ve Allah'ı över. Eğer biri Allah'ı bilirse, tanırsa, anlarsa ne olur? Onu sever. O zaman ham, Allah'ı sevenin yaptığı bir fiildir. Söylediği bir kelimedir. Tattığı, yaşadığı bir kelimedir. Hamd. Allah elhamdülillahirrabbilalemin dedi. Allah alemlerin Rabbidir. Her bir varlık bir alemdir. Bütün varlık toptan alemdir. Her bir varlık tek tek bir alemdir. Bir atom da bir alemdir. Dünyanın kendisi de bir alemdir. İnsan da bir alemdir. Her biri tek tek bir alemdir. Kul eğer varlığa, mahlukata, alemlerin Rabbi ile beraber bakıp onu okursa ne yapar? Hamd eder. Onun üzerinden Allah'ı över yani. Yani şu ne güzeldir demez, Allah ne güzel yaratmış der. Bu ne güzeldir derse, yaratanı unutmuş olur. Mesela, biri bir resme baksa, bu ne güzel resimdir demesi Resama haksızlıktır. Onu yapan biri vardır. Bunu yapan ne güzel yapmıştır demelidir. Hamd, bütün varlığı Allah'a ait görüp Allah'ın yarattığını anlayıp Allah ne güzel yaratmış demektir. Allah her şeyi hak ile yarattı buyurdu. Yani her şeyin bir vazifesi vardır. O vazifeyi anladıkça ona hamd edebilir. Allah'ın onun üzerindeki muradını anladıkça ona hamd eder, hamd edebilir. Mesela ne buyuruyordu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Mümin, müminin aynasıdır. Mümin bir mümine baktığında aynaya bakmış olur. Her neyi görüyorsa kendini görüyor. Eğer karşısındakini kirli görüyorsa Pis görüyorsa, çirkin görüyorsa, aslında kendini görüyordur. Bunun için yanlış bakınca ne yapmaya çalışır? Karşısındakini düzeltmeye çalışır. Sen yanlış yapıyorsun, şunu şöyle yapman lazım, şöyle olman lazım, böyle olman lazım deyip onu düzeltmeye çalışır. Halbuki her şey yerli yerindedir. Hayat bir imtihandır, her şey yerli yerindedir. Aynaya baktığımızda eğer yüzümüzde bir leke varsa, istediğimiz kadar aynayı silmeye çalışalım, silelim, yüzümüzdeki leke gitmez. Yüzümüzdeki lekeyi eğer silmek istiyorsak, aynadan değil, bizzat kendi üzerimizden silmemiz gerekiyor. Yani hata bizim bakışımızda, yanlış bizim bakışımızda. Aslında kendi kirimizi, kendi yanlışımızı görüyoruz. Bütün varlıkta, bütün kullarda bir güzellik vardır. Güzelliğini ne kadar kaybederse etsin, mutlaka bir güzellik kalmıştır onda. Bu mümin içinde böyledir, kafir içinde böyledir. Çünkü Allah onu yaratırken, zatıyla, sıfatıyla tecelli edip öyle yaratmıştır. Bütününle onun kaybolması mümkün değildir. Mutlaka bir güzelliği vardır. Eğer bakışımız güzelliğe ayarlıysa, o güzelliği görürüz. Yok eğer bakışımız çirkinliğe ayarlıysa, baktığımız en temiz insanı, en güzel insanı bile çirkin görürüz. Kötü görürüz. Kötü görünce ne olur? Allah'a hamd etmeyiz. Sorun burada zaten. Bu yanlıştır diyoruz. Bunun, yani eğer Allah'a mal edeceksek, Allah ile bakıp konuşacaksak, düşüneceksek ne demiş oluruz? Allah yanlış yaptı. Böyle birbirini neden yaratmış? Bu iş olmasaydı. Ya da bunları cehenneme gönder. Bu bakış bakış değildir. Bu bizim kendi gönlümüzün kiridir, lekesidir, yanlışlığıdır. Önce kendi gönlümüzü temizlememiz gerekir. Öyle ki Allah'a hamd edebilelim. Bütün alemlerden Allah'a hamd edebilir. Hamd demek, övmek demek. Ya Rabbi ne güzel yapmışsın demek. Ne kadar güzel yapmışsın demektir. Sen her şeyin en güzelini yaparsın demektir. Ham Allah'ın zatını beğenmektir, kabul etmektir, övmektir. Sıfatlarını, isimlerini övmektir. Fiirini övmektir. Her şeyi Allah yaratmışsa, her şey üzerinden, her şeyle Allah'ı övmek lazım, hamd etmek lazım yani. Eğer imtihanı Allah takdir etmiş, hükmetmiş, bizi imtihana tabi tutuyorsa, o zaman ham imtihanı kabul etmektir. İmtihanı kabul etmeyenler Allah'a hamd edemez onu övemez, işini beğenemez. Birinin işini beğenmiyorsan onu sevmiyorsun demektir. Hamd eşittir iman. Ne kadar hamdın varsa imanın o kadardır. Allah'a olan sevgin o kadar olur çünkü. Hamd edebilmek için de bakışımızı düzeltmemiz lazım. dünün bakışımızı düzeltmemiz lazım. Öyle ki doğru görebilelim. Allah'ın Gör dediği yerden görebilelim, bak dediği yerden bakabilelim, sev dediği yerden sevebilelim. Yoksa kendi bakışımızla başka bir bakışla bakarız ki bu sadece bize kaybettirir, bize güzelliği değil çirkinliği gösterir. Güzellik olmayınca çirkinlikten başka bir şey kalmaz. Hak olmayınca batıldan başka bir şey kalmaz dedi Allah. Allah'ın Hamid isminin geçtiği ayetleri hep beraber anlayalım. Allah Hamid ismini nasıl anlatıyor? Evet. Neden Allah hamde layıktır? Neden Allah'a hamd edilmesi gerekir? Allah onu beyan ediyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbil alemin. Övme ve övülme alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Allah'a mahsustur. Neden? Errahmanirrahim. Çünkü o Rahman ve Rahim'dir. Bütün varlığa, mahlukata, Rahmetiyle muamele edendir. O zatında rahman olandır. O sıfatlarında, isimlerinde, fiillerinde rahman olandır. Rahmetiyle muamele edendir. Maliki din, o din gününün sahibidir. Onun içinde Abdolunmaya layık olandır. İstenilmeye, sevilmeye layık olandır. İyya abudu ve yyya kene sa'in. Ehdine siratel müstakim. Sırat-ı doğru yolu gösterendir. Peygamberler kitaplar gönderip hidayeti verendir. Sırat-ı en'amta aleyhim Doğru yolda kılmış olduğu, nimet vermiş olduğu, hidayete erdirdiği kullarıyla beraber edendir. Bizi böyle kullarla tanıştırıp, o kullara verdiği nimeti bize verendir. Onun için hamde layıktır. Gazaptan, delaletten koruyandır. Kendisine sığınanı koruyandır. Muhafaza edendir. Onun için hamde layıktır. Lâ yahtehîl batilu min beyne yadayhi ve lâ min halfihi tenzilun min hakîmin hamîd Bu Kur'an'a ne önünden ne arkasından herhangi bir şekilde bir batıl yaklaşamaz Onu hakim ve hamid olan Allah peyder pey indirmiştir. Allah hakimdir ve hamiddir. Kur'an'ı indirdiği için hamde layıktır. Hikmetini beyan ettiği için, kendini tanıttığı için hamde layıktır. vesebih bihamdi ve min sajidin rabbini hamdi ile tesbih et ve Allah'a secde edenlerden ol Allah'a hamd ile secde et dedi secde edebilmek için, hamd ile secde edebilmek için ve sebih bi hamdi rabbik. Rabbini hamd ile tesbih et. Tesbih, Allah yolunda hayatını yaşamak demekti. Allah'ın rızasını, ebedi hayatını kazanmak için çaba gayret sarf edip Allah yolunda akmak demekti. Allah yolunda ebedi hayatını kazanmaya çalışırken Allah'a hamd et dedi. Bunu hamd ile yapman lazım. Tesbihi hamd ile yapman lazım. Aynı zamanda Allah'ı tesbih Allah bütün noksan sıfatlardan beridir, münezzehtir. Bütün kemal sıfatlarıyla da evet, muttasıftır demektir. Eğer biri Allah'ı böyle anladıysa zaten Allah'a hamd etmemesi mümkün değildir. Allah'a hamd etmiştir. Onun için hamd ile tesbih beraber gelir. Kitabın enzelnâhu ileyke li tuhri cennâse mine zulûmâti ilen Allah bu kitabı sana insanları karanlıklardan nura çıkarasın diye indirmiştir. Sen bunu insanları karanlıklardan nura ancak Allah'ın izniyle çıkarırsın. Allah'ın izniyle çıkarmak ne demek? Onu Kur'an ile Allah'ın ayetleriyle nura çıkarmak demektir. Birileri hidayet bendedir gelin sizi hidayete erdireyim diyebilir. Siz karanlıktasın gelin sizi aydınlığa Çıkarayım diyebilir Eğer biri bunu yapacaksa Allah'ın kelamıyla Ayetleriyle yani Allah'ın izniyle yapmıyorsa Bu durumda o kendini Allah'a şirk koşmuştur Birinin böyle bir iddiası varsa Biizni Rabbihim ancak Allah'ın izniyle Sen Allah'tan izin almışsan Bunu yapabilirsin Bunu söyleyebilirsin Bunu yapabilirsin Yoksa yoksa kendini Allah'a şirk koşmuş olursun, onu Allah'ın ayetleriyle yapmaya çalışsan bile. Eğer iznin yoksa, evet, haddini aşmışsın, kendini Allah'a şirk koşmuşsun, insanlara set, perde olmuşsun. Onunla Allah arasına girmişsin. Kendin karanlıkta olduğun gibi, onu da karanlığa, zulmata sürüklersin. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Yosa bizni rabbihimle demektir. Allah kelimeyi boşuna mı kullandı? İla siratil azizil hamid. Allah'ın izniyle, Allah'ın indirdiğiyle karanlıklardan nura çıkaran nasıl çıkarıyormuş? Siratil azizil hamid. Aziz ve hamid olanın yoluna her türlü övgüye layık olan ve bütün şerefin kendisine, bütün izzetin kendisine ait olduğu zatın yoluna. Bu durumda eğer biri karanlıktaysa, Allah'ın kendisine verdiği izzetten mahrumdur, şereften mahrumdur. Allah'ın övmesinden mahrumdur. Dolayısıyla Allah'ı övmekten, Allah'a hamd etmekten mahrumdur. Karanlıklardan nura çıkarırken, ona nasıl bir yardımda bulunmuştur, nasıl çıkarmıştır? Allah'ın kendisine bahşettiği şerefi ona hatırlatmış ve o şerefi kazanmak için ona yolu açmıştır. Ona bu şerefi ikram etmiştir. Bununla beraber Allah'ı ona tanıtmış, ona hamd ettirmiştir. Allah onu övmüş olur, Allah'ın övgüsüne de layık etmiştir. Karanlıklardan nura çıkarmak buymuş. Kulun izzetini, şerefini kazanıp, şerefine sahip çıkıp Allah'a hamd etmesiymiş. Eğer birileri bunu yapmıyorsa o karanlıktan nura çıkamamıştır. ve evet. kalem Musa in tekkuru entum bu vemen fil Er vemen filerdi Cem Musa dedi ki Eğer siz yeryüzünde bulunanların hepsi Allah'ı Allah'a karşı nankörlük yapsanız bu be in Allah Muhakkak ki Allah ganidir. Sizin iman etmenize ihtiyacı yoktur. Sizin hamd etmenize ihtiyacı yoktur. Eğer iman eder hamd ederseniz bu sizin içindir. Yeryüzündekilerin hepsi de eğer nankörlük yaparsa Allah ganidir. Allah hamildir. Hamildir. Hiç kimse övmese de Allah övgiye layıktır. İnsanlar onu övdü diye mahlukat onu övdü diye o övgiye layık olmuyor. O zatında övülendir. Öven kendisi için övmüş olur. Öven aslında övgiye layık olmuş olur. Hamde layık olmuş olur. İnne ma yu'minune Müminler, gerçek müminler. bir Bi ayatinellezine izâ zükirü biha kharû sucuden ve subhû bihamdil rabbihim ve hum lâ yestekbirûn. Ayetlerimize iman eden kimseler onlardır ki Ayetlerimizle kendilerine hatırlatıldığında, öyüt verildiğinde, hemen secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Onlar kibirlenmezler, büyüklük taslamazlar. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, bütün göndümüzle secdeye kapanıp, manevi olarak secdeye kapanıp, bu Rabbimin kelamıdır, Rabbim bunu bana söyledi demiyorsa biri, onu ciddiye almıyorsa, dinlemiyorsa, evet, o mümin değildir dedi Allah, mümin değildir ve Rabbini hamd ile tesbih etmemiştir. eğer ham deseydi öfseydi sevdiği için överdi Allah'ın sözünü sevmiyorsa övmüyorsa dinlemez ne yapar kibirlenir dedi Allah kibirleniyor benim sözümü dinlemeye karşı kibirleniyor dedi evet, bunlar müminler böyle değildir dedik mümin böyle yapmaz dedi bu şekilde ayetlerime karşı, bana karşı kibirlenmez dedi. Demek ki Allah'ın ayetlerini dinlerken de hamd ile tesbih etmek gerekiyormuş. Allah'ı övmek gerekiyormuş. Allah'ın kelamı, sözü her türlü noksanlıktan münezzehtir, beridir Övgüye layıktır. Dinlenilmeye layıktır. zarı kebi onu, kane teati him resulhum bil beyinat. Ne zaman ki bizim resullerimiz onlara beyinelerle, ayetlerle geliyorlardı, onlar ve kalu abeşerun yehdu nana fakheferu. Onlar dediler ki, bir beşer mi bizi hidayete erdirecek? Evet. فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوُوا وَاَسْتَغْنَ اللّٰهُ Allahu غَن۪يُّنْ حَم۪ي Evet. Bir beşer mi bizim hidayetimize sebep olacak? Bir beşer mi bizi hidayete erdirecek? Dediler ve nankörlük ettiler küfür ettiler ve döndüler. Ondan yüz çevirdiler. Vesteğnallâh, Allah müstahınidir. Allah'ın onların iman etmesine ihtiyacı yoktur. Ve Allahu yön hamid. Allah zengindir. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Hamde layık olandır. Hamiddir. Övülmeye layık olandır. Eğer Allah'ın kendilerine gönderdiği resule bir beşer gibi bakıp bizi bu hidayete erdirmez, erdiremez. Melekler bizi hidayete erdirsin ya da havadan biz hidayete erelim dediyse biri ne yapmıştır? Kibirlenmiştir. Allah hidayeti guruyla verir. Hidayetçisiyle verir. Nebisiyle, Resulüyle. Kıyamete kadar da aynı şekilde varisleriyle vermeye devam eder. Aslında herkes hidayetçidir. Ben müminim diyen herkes hidayetçidir. Hidayetçi olmalıdır. Gücü kadar, ilmi kadar, marifeti kadar, imani kadar. En azından herkes kendi ailesi için hidayetçidir. Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyordu, yakıtı taşlar ve insanlar olan ateşten kendinizi ve ehlinizi koruyun dedi. Onlar için hidayetçi olun dedi. Elbette ki hidayetçi ol derken, kendin gibi olmaya davet etmedi yalnız. Hidayetçiye davet etmen lazım. Onlarla beraber hidayette olmaya çalışman lazım. Hüvel hayyü la ilahe illa hu. Allah odur ki, kendisinden başka ilah olmayandır ve o hay olandır. Gerçek hayat sahibi odur. Fed'uhu muhlisine lehud dinel. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Onun için dini ona has kılarak, onu davet edin. Dini ona has kılarak. Ne demek? Hayatının her anını onun için yaşayarak onun rızasını kazanmak için yaşayarak, sadece ondan isteyerek, sadece onu isteyerek, onu davet ederek, hamd, alemlerin Rabbi olan Allah içindir, dedi. ben ayetleri kısa kısa okuyayım Allah aşkın çevresindeki meleklerin de Allah'a hamd ettiğini bununla beraber tövbe edenler için istiğfar ettiğini beyan ediyor evet. tövbe edip yoluna uyanları mahfiret et deyip dua ederler onları cehennem azabından koru derler Fesbir ala ma yekulune ve sebih bihamdil rabbike qable tulu'i şems ve qable gurubiha min anai leyli ve sebih etrafel nehari terda. Allah sabret dedi. Onların söylediklerine sabret dedi. Rabbini hamd ile tesbih et. Hitap Resulullah Efendimiz'e, dolayısıyla bütün müminleredir. Güneş doğmadan önce, batmadan önce, Rabbini hamd ile tesbih et. Gece zamanlarında da, Rabbini hamd ile tesbih et. Gündüzün etrafında, Rabbini hamd ile tesbih et. Leallake terda. Bu durumda, öyle ki Allah'tan razı olasın. Allah'tan razı olmayı umabilirsin o zaman. Çünkü Allah'ın senden razı olması için, önce senin Allah'tan razı olman lazım. Ham aynı zamanda Allah'tan razı olmaktır. Ham dile tesbih etmek Allah'tan razı olmaktır. Kul Allah'tan razı olunca Allah da kulundan razı olur. Allah eğer sen bunu yaparsan Allah'tan razı olursun dedi. Yaptığın kadarıyla. Başkalarının söylediğine sabretmek bir de Sabah akşam, güneş doğmadan önce, batmadan önce evet, geceleyin bir de gündüzün etrafında evet bu beş vakit namaz da demektir aynı zamanda ama bununla beraber Allah beş vakit namaz için Vakit koymadı. Namazı ikame et derken, şu beş vakitte namazı ikame et demedi. Bunun yerine Rabbini hamd ile tesbih et dedi. Namaz Rabbi hamd ile tesbih etmektir. Onun için Elhamdülillahirrabbil aleminle başlar. Ne buyurmuştu Resulullah Efendimiz <gülüyor> Fatihasız namaz olmaz. Fatihası olmayanın namazı olmaz dedi. Aynı şekilde hamsız fatiha olmaz. Ham yoksa fatiha yoktur. Fatiha yoksa namaz yoktur. Yani namaz Allah'ı hamd ile tesbih etmektir. Bilerek, şuurla, bile bilmeden onu okuyarak değil. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ اللَّذ۪ي لَا يَمُوت۪ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِزُنُوبِ اِبَادِهِ خَب۪يرًا Allah tevekkül et dedi. Hay olan ve hep diri olan evet, Allah'a tevekkül et. Ona güven. Onu hamd ile tesbih et. O kullarının günahından haberdardır. Bu sizin için yeterlidir. Allah haberdardır, bu yeterlidir. Yani kim ne yaparsa yapsın bilmeli ki Allah bundan haberdardır. Bunun için Allah'a hamd ile tesbih et dedi. Allah gerekeni yapar yani. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Hiçbir yanlış, hiçbir günah cezasız kalmaz. Allah'ın kullarının günahından haberdar olması yeter dedi kafedir dedi bunun için hamd et dedi ves bir inne vaadallahi hak Yine sabret dedi çünkü Allah'ın vaadi haktır Allah her neyi vaat etmişse o haktır. Ve estağfir ve essebih bihamdi rabbike bil ashiyi vel ibkar. İstighfar et dedi. Günahlarına istiğfar et. Kime söylüyor? Resulullah Efendimize. ona günahlarına istiğfar et dedi. Dolayısıyla bütün ümmete söyledi. İman edenlere söyledi. Yani peygamber masumdur demek doğru değil. Allah öyle söylemiyor. İstifar etiyor. O da kendine göre yanlış yapıyor. O da kendine göre eksik yapıyor. Ama eksik yapmadığı, yanlış yapmadığı tek bir yeri vardır. Nedir o? Allah'ın resulluğu. Allah'ın ayetlerini alırken, tebliğ ederken, anlatırken burada Noksan, eksik, yanlış, yok. Ama diğer hallerinde o da bir beşerdir. Onun için Allah ona günahlarına istiğfar et dedi. Evet. Rabbini hamd ile tesbih et. Akşam ve sabah. Ya da sabah ve akşam. Demek ne demektir? Gece gündüz. Her anda demek, sabah akşam, akşam sabah denince, yani hep gece gündüz demektir. Her anda demektir. Her gün, her günün her anında demektir. Evet, akşam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et. Bir de istihbar et, günahlarına. Onun için kimse böyle kibirlenip benim günahım zaten yoktur dememelidir. Aklımızdan geçen bir şey günah olabilir. Herhangi bir varlığa küçümseyici bir gözle bakmak insan için günah olarak yeterlidir. Günah olarak bu yeterlidir. Yani onun ebediyen kaybetmesi için bu yeterlidir. Herhangi birine, herhangi bir mümine Öyle küçümseyici bir gözle bakmak günah olarak yeterlidir. İnsanın ebediyen kaybetmesi için yeterlidir. فَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُ Onların söylediklerine sabret. وَسَّبِهَ بِحَمْدِ الرَّبِّكَ قَبْلَ تُولُ ve وَقَبْلَ الْخُرُبُ Onların söylediğine sabret. Güneş doğmadan ve batmadan önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gene, gece gündüz her anda kulülhamdülillah de ki elhamdülillah hamd Allah içindir ve selamın ala ibadihi'llezine'stefa selam da onun seçtiği kullara olsun selam Onun seçtiği kullaradır. Kullara olsun. Allahu hayrun emma müşrikul. De ki Allah mı hayırlı yoksa onların koştukları evet. şirkler mi? Koştukları ortaklar Eğer biri hamdi Allah'a layık görmüyorsa, selamı da onun seçtiği kullara layık görmüyorsa bu durumda evet, şirke düşmüştür. Allah'a hamd etmek yerine başkalarına başka şeylere hamd etmiştir kıymetli, değerli görmüştür. Allah da evet. Allah mı hayırlı yoksa onların koştuğu şirkler mi dedi. Ve الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَنْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكُ De ki ham Allah içindir. O Allah ki çocuk edilmemiştir ve mülkünde hiçbir şeriki ortağı yoktur. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Asiyetten dolayı herhangi bir dost edilmemiştir, yardımcı edilmemiştir. Ve kabberehu tekbira. Evet, Allah'ı tekbir et. Allah'ı büyük bir büyük tanı, Allah'ın büyüklüğünü ikrar et. Söyle. Söyleyebildiğin kadarıyla, gücünün yettiği kadarıyla. Evet. Ve kebberhu tekbira. Feyzes Teveyte ente ve men ma'ake alel fülki fekul ilhamdülillahi lezi neccana minel kıvmi zalimin. Evet. sen yanındakilerle beraber bu Nuh aleyhisselama verilen emirdir sen yanındakilerle beraber geminin üzerine çıktığında de ki hamd alimlerin Rabbi içindir o bizi zalim olan kavimden kurtarandır. ve kullilhamdülillahi <gülüyor> Seyurikum ayatihi. De ki: Ham o Allah'a mahsustur ki size ayetlerini gösterecek. neha ve siz onların Allah'ın ayeti olduğunu tanıyacaksınız. Ve ma rabbuke bihafilin amma Allah sizin yaptıklarınızdan gâfil değildir. Allah sizin yaptıklarınızı biliyor. Ve leyemsaer tahum men nezale mines sema'i ma'. Eğer onlara sorarsam, desen ki gökten suyu kim indiriyor? Ve ahya bihil erde min ba'di mevtihha. Yeryüzünü ölümünden sonra kim diriltiyor diye onlara sorsan ve leyekulun Allahu قُلِ evet. الْحَمْدُ Muhakkak ki, Allah diyecekler. Hamd de Allah'a aittir. Allah'a maksustur. Ekseruhum la يَعْقِيلُونَ Onların çoğuyu akletmez. Neden Allah'a hamd edilmesi gerekiyormuş? Gökten suyu indirdiği için. Yeryüzünü ölümünden sonra dirictiye. Ve huvallahu la ilaha illahu lehu'l hamdu fil ula ve'l ahire. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Dünyada da ahirette de önünde de sonunda da ham ona aittir. Ve lehu'l hukmu ve ileyhi turcaun. Hüküm onundur. Dönüşte onadır. Elhamdülillah el-lezi vehebe li alel kiberi İsmail'e ve İshak'e inne rabbi le-semi'ud-dua Bana yaşlılık geldikten sonra yaşlılık halimde bana İsmail'i ve İshak'i ikram eden Allah'a hamd olsun. Muhakkak ki Rabbim duayı işitendir. Demek ki bir de Allah bize evlat verdiyse bir de ona hamd etmemiz gerekiyormuş. Tusebbahu lehu semavatu sevel 7 gök 7 yer bunların hepsi onu tesbih eder. Bu ve men fihinne ve in me şeyin illa yüsbahu bihamdihi öyle ki hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. Velakin la tafqahune tasbihahum innehu kana haliman gafura. Ama siz onların tesbihini anlayamazsınız, fıkıh edemezsiniz. Yani bütünüyle anlayamazsınız. Allah halim ve gafurdur. Bütün varlık O'nu hamd ile tespih ettiği için hamde layıktır. Aynı şekilde ölürken de kıyamet kıyamette de kul gene hamd etmelidir, hamd edecek. Yelmeyedukum fe testecibune bi hamdihi. O sizi çağıracağı gün hemen derhal ona ham dile icabet edeceksiniz. Ve zannu ne innel lebiistu illa qalila ve siz şöyle zannedeceksiniz. Şöyle anlayacaksınız. Çok az bir süre almışsınız. Nerede ölürken yani biri ölürken hayatının sonuna geldiğinde, Allah onu kendine çağırdığında, gel dediğinde hamd ile tesbih edecek. Allah'ı övecek. Bütün övgünün Allah'a ait olduğuna iman edecek. Ve dünyada pek az kaldığını bilecek, anlayacak. Kıyamet yerinde de bu böyledir. Allah çağırdığı zaman, ölülere kalkın dediği zaman, dirilin dediği zaman, Evet, Kalkanlar hamd edecek Allah'a. Bütün hamdın, övgünün Allah'a layık olduğunu ikrar edecek. Buna beraber pek az dünyada kaldığını da anlayacak, bilecek. Ve ma nekemü minhum illa en yu'minu billahil azizil hamid Onlar onlardan intikam alıyorlardı. Allah'a hamd etmeyenler, Allah'ın azizlığını kabul etmeyenler, Allah'a iman edip, onu aziz ve hamid olarak bilenlerden intikam alıyorlardı. Bunun için onlara kızıyorlardı. Bunun için de onları ateş yakıp, o ateşin içine atmışlardı. Demek ki biri, izzet Allah'a aittir. Hamd Allah'a aittir dediğinde bunu kabul etmeyenler, İzzet benimdir, şeref benimdir diyenler ne yapar? Allah'ı aziz ve hamid olarak bilenlere kızarlarmış. Onlardan intikam almaya kalkışırlarmış. Ya eyyühen nas entümül fukara Allah, Ey insanlar, hepiniz Allah'ın fakirlerisiniz. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Vallahu huvel hamid. Allah ise zengin olandır, hamde layık olandır, hamid olandır. Yani hepiniz Allah'a muhtaçsınız. İhtiyaçlarınızı giderdiği için Allah'a hamd etmeniz lazım. Ve lekâd âteyna lokman el hikmete enişkurlillah. Gerçek şu ki, evet. andolsun ki biz lokmana hikmet verdik. Şükretsin diye, şükret diye ona hikmet verdik. Ömer yeşkur ve innema yeşkuru li nefsîhi. Her kim ki şükrederse o kendisi için şükretmiştir. Onun şükründen dolayı Allah'ın mülkünde Allah'ta bir şey artmaz. O şükri kendisi için yapmıştır. Wemen kefere ve inna Allah hamid. Her kim ki nankörlük yaparsa Allah gani ve hamiddir. Allah zengindir, hamde layık olanlar. O kendine yapmıştır yani. Lillahi mafis semawati wal ert. Yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsi Allah'ındır. İnna Allaha huwa hamid. Muhakkak ki Allah ghanî ve hamid. Ve yere laddine u'tul ilme, laddi öncile illeke min Rabbi ve o'l hak. Kendilerine ilim verilmiş olanlar onun Kur'an'ın sana Rabbinden gelen bir hak olduğunu bilirler. Vehdi ila siratil azizil hamid ve onun aziz ve hamid olan Allah'ın yoluna hidayet ettiğini bilirler. ve o ki indirir yağsın bundan sonra ve yayar rahmetini ve hamid insanlar umudunu kesmişken onlara yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan odur ve hamid o Dost olandır. O, onun dostluğu övgüye layık olandır. Vahudu ile teybi minel qul. Onlar güzel söze hidayet edilmişlerdir. Güzel sözlerden hidayet edilmişlerdir. وَهُدُوا إِلَا سِرَاتِ hamid Ve onlar hamil olanın yoluna hidayet edilmişlerdir. Kur'an ile hidayete eren Allah'a hamd eder. Allah ona hamidin siratı yolu dedi. اَلَّذ۪ينَ girip konulur ve bir bor. Her kim ki cimrilik eder, bir de cimriliği insanlara tavsiye eder, emrederse ve men yetevelle ve innallahi ve huvel ganiyyul hamid ve dönerse, sırt çevirirse bilmeli bilsin ki Allah gani ve hamid'dir. Allah zengindir, övgüye layık olandır laked <gülüyor> kana lekum fihim usvetun hasene gercek şu ki onda sizin için güzel bir örnek vardır limen kana yerzullahe ve yevmel ahir <gülüyor> allaha ve ahirete kavuşmayı umanlar için Vemen men yetevalla her kim ki dönerse ve اللّٰهَ هُوَ الْغَن۪يُ hamid muhakkak ki Allah gani ve hamiddir فَقُتِعَ دَابِلُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ سَلَمُ O zulmeden kavmin kökü kesilmişti وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir evet, Allah kendisine hamd etmeyen, kendi kendisini övmeye layık gören kavmi helak ederken, bir de müminlere yardım etmiş, ikram etmiş olur. Bunun için de Allah'a hamd edip, Allah'a hamd edip, layık görmek lazımmış. ateyna اَتَيْنَا ve Süleyman'e <gülüyor> اِلْمَنَ Gerçek şu ki, andolsun ki biz Davuda ve Süleyman'a bir ilim verdi ve الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي فَدَّلْنَا عَلَى كَس۪يرٍ مِنْ عِبَادِهِ Onlar dediler ki Allah'a hamd olsun Allah'a hamd olsun ki bizi mümin olan kullarının birçoğundan üstün kılmıştır faziletli kılmıştır Allah kullarına bir fazilet verince ikram edince bir de kulun buna hamd etmesi gerekiyormuş. Elhamdülillahillezî enzele alâ abdihil kitab. Kitabı kuluna indiren Allah'a hamd olsun. Velem yec'al lehu iveca. Ki onda hiçbir eğrilik yoktur. Ona uyan dost doğru yola uymuş olur. vel en se'erhum men halak as-samawati vel arde le yekulunne Allahu kulil hamdulillahi bel la ya'lemun eğer onlara sorsam desen ki gökleri kim yarattı yeri kim yarattı Allah diyecekler bunun için hamd Allah'a aittir de ki hamd Allah'a aittir ama onların çoğu bunu bilmezler. <Gülüyor> Elhamdülillahi l-lezîhi l-lehu ve mâfî l Hamd o Allah'a aittir ki göklerde yerde ikisinin arasında ne varsa hepsi onundur. Ve lehül hamdu fî l-âhireti ve huve'l Hekimül Gabil. Ahirette de hamd onundur. O hekimdir. Her şeyden haberdar olandır. Evet, ahirette de ham Allah'a aittir. Cennete gidenler hamd edecek. Cehenneme gidenler de hamd edecek. Hamd etmek zorunda kalacak. Bütün mülkün Allah'a ait olduğunu, Allah'ın hiç kimseye zulmetmediğini görünce hamd edecekler. Allah övgüye layıktı ama biz onu övemedik diyecekler. Cennettekiler hamdi aşk ile, muhabbetle yapacaklar. Onlar pişmanlıkla yapacak. Ahirette ham Allah'a ait ve tevekkül alal hayyillezî lâ yemût vesebbih bihamdihi ve kefâ bihi bi zunûbi ibâdihi Sen Rabbine tevekkül et ki o haydır, diri olandır. Hiçbir şekilde hayatı sona ermeyendir. Onu hamd ile tesbih et. O kullarının günahından haberdardır. Bu yeterlidir. Elhamdülillahi fatirissemavati vel erd. Hamd Allah içindir ki o gökleri ve yeri yaratandır. Cailil melayiketi Resulah. Melekleri elçi kılan, Resul kılan O'dur. Öyle ejeniyatın mesna vesulase, ve sulalse ve rubağ yazdığı fil kah. O kim melekleri ikişer, üçer, dörder garantli olarak yaratmıştır. O yaratmada dilediğini, dilediği kadarıyla artırır. İni Allah'a, her kül şeyin kadir. Muhakkak ki o. Her şeye kadirdir. Ve qârül hamdü lillahi lezî eshebe annel azzeb. De ki hamd o Allah'a maksustur ki bizden hüznü gidermiştir. Sıkıntıyı gidermiştir. İn Rabb ben Allah Gafur'un şükür. bizim Rabbimiz Gafur ve şükür. Makfuret eder şükürün karşılığını verir. Ve davahum fiha, Subhanak ve tahiyetuhum fiha selamun ve akiru davahum anil hamdulillahi Rabbil alamin. Onların oradaki duaları. Cennetteki duaları Evet sen her türlü eksiklikten münezzehsin. Evet bir de dualarının sonu selamdır. Ham alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur demeleridir. La tahsabanna allazina yafrahıne bima eteu ve yipbıne en yapmadı bima yaptıklarına sevinen yapmadıkları şeylerle övülmeyi seven kimseler bimalım yefgalo bala tahsabenlehum bi nefazetin min al-azabi velehum azabun alim Evet, o kimseler azaptan kurtulacaklarını sanmasınlar. Onlara elin bir azap vardır. Yani övülmeyi hak etmediği şey halde Allah onu, onun yaptığını, onun halini övmediği halde eğer o övünüyor ya da övülmek istiyorsa kimse onu azaptan kurtaramaz. Cennete gidecek, gidenler de hamd edecek Allah'a. Bizi cennete varis kıldığı için Allah'a hamd olsun diyecekler. Allah'ın verdiği mükafat, bu mükafatı hak edenlerin amelleri ne güzeldir dedi Allah. Meleklerin arşın etrafında hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Evet, halk arasında ''Adaletle hüküm verilmekte ve alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun'' denilmektedir buyurdu. Evet, Allah cenneti anlatıyor, onların işlerinde kin namına, sıkıntı namına her ne varsa onların hepsini söküp atmışızdır dedi. Onların altlarından ırmaklar akar, onlar bizi bu nimete eriştiren Allah'a hamdolsun derler. O bize doğru yolu göstermeseydi bizim bu yolu kendiliğimizden bulmamız mümkün değildi, diyecekler. Evet, diyecekler ki gerçekten Rabbimizin Resulleri bize gerçeği getirdiler. Onlara uyduğumuz için buradayız. Evet, Onlara denecek ki, işte bu sizin yaptığınız amellere karşılık mirasçı olduğunuz cennettir denir. Evet bir de cennete hamd diyormuşuz. Ayetleri dinlemeye çalışırken, anlamaya çalışırken Allah'ın Hamid ismi, Allah'a hamd nerede geçiyorsa onu Anlamaya çalışıyoruz hep beraber. Belki biraz sıkılabiliriz. Ama bunu mutlaka öğrenmek gerekiyor. Anlamak gerekiyor. Rabbimiz neye hamd edilmesi gerektiğini bize öğretiyor çünkü. Ben böyle hızlı hızlı okuyup geçiyorum. Ama mesela arkadaşlar isterlerse her bir isim Kur'an'da hangi ayette geçiyor öyle bir liste yapıp arkadaşlara verebilir. Geniş geniş bakarlar ayetler üzerinde tefekkür ederler daha güzel anlarlar. Ama en azından benim böyle kısaca anlatmam lazım ki hem şu anda bizi dinleyenler hem daha sonra bizi dinleyecek olanlar bunu az da olsa bir parça da olsa anlamış olsunlar. Biz de kendimize göre vazifemizi yapmaya çalışıyoruz. Allah'ın bize yüklediği sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bilmeden, anlamadan iman olmaz. Ne kadar biliyorsak, o kadar iman edebiliriz. Mesela bir insan düşünün, biri hiç onunla konuşmamış. Sadece böyle dışarıdan bakıp, onu tanıdığını zannediyor. Ne der? Mesela evet gördüm, biliyorum onu, tanıyorum diyor kendi kendine. Ya da birine söyleyebilir. Başka biri onunla konuşmuş biraz. O biraz daha tanıyor. O onu anlatırsa biraz daha farklı anlatır. Başka biri ona komşuluk yapmış, komşusudur, o biraz daha iyi tanıyor. Başka biri ona arkadaşlık yapmış, o daha da iyi tanır. Biri onun ev halkındandır, o çok daha güzel tanır. Allah'ı tanırken nasıl tanıdığımıza bakmamız lazım. Sadece böyle eşyaya, mahlukata bakıp söyledikse bu yetmiyor, bu yeterli değil. Bu böyle sadece dışarıdan tanımak gibidir. Onun için bir de Allah kendini nasıl tanıttıysa öyle tanımamız gerekiyor, o da yetmiyor eğer Allah'ın zatıyla sıfatıyla tecelli ettiği zat olmasa, hiçbir şekilde onu tanımak hiçbir zaman mümkün değildi Hiç kimse için. Sadece dışarıdan tanıdığını söyler. Gördüğünü söyler yani. Eğer Allah kendini tanıtacaksa bir vesileyle tanıttır. Burada bizim anlattığımız sadece ilim olarak Allah'ın isimleri bilinsin Allah'ın güzelliği anlaşılsın diye değildir bizimle beraber olanlar onların gönlüne Allah'ın ismi tecelli etsin Allah'ın güzelliğiyle güzelleşsin diyedir bunun içinde mutlaka Allah'ın zatıyla sıfatıyla tecelli ettiği biri lazım bu gereklidir Yoksa işte biz gidiyoruz, orada bir şeyler öğreniyoruz, meselesi değildir. İş bu kadar basit değildir yani. Biraz önce okuduğumuz ayetlerde Allah buyuruyordu. Allah'ın izniyle karanlıklardan nura çıkarsın diye. Allah'ın nuruyla nurlandırsın diye. Allah'ın izniyle izin almamışsa izinle bunu yapmıyorsa o bunu yapamaz. Hem kendine zulmeder hem başkalarına zulmetmiş olur. Ama herkes gücü kadar karanlıklardan nura davet etmelidir ama gel ben seni nurlandırırım demek zulümdür. Önce kendine zulmediyor. Allah'a nasıl hamd etmemiz lazım? Mutlaka bütün azalarımızın Allah'a hamd etmesi lazım. Bütün azalarımızla Allah'a hamd etmemiz lazım. Gözümüzle hamd etmemiz lazım. Nasıl? Gözümüzün gördüğü her ne varsa. Bu Allah'a aittir. Allah bunu hak ile yaratmıştır. Bunun bir vazifesi vardır deyip, bakıp, onu hangi muratla yaratmışsa onu anlamaya çalışmaktır. Tabii bu arada gözüyle bakar, bir de aklıyla düşünür. Eğer biri aklını kullanmıyorsa, o aklının hamdini yapmamıştır. Baş gözüyle, hikmetle bakmıyor, aklıyla düşünüp tefekkür etmiyorsa, evet. ne gözünün hamdını yapmıştır, ne de aklının hamdını yapmıştır. Kulağıyla, hikmetle dinlemiyorsa, Allah'ın emrini, hükmünü, vahyini dinlemiyorsa, anlamaya çalışmıyorsa Kuran'ın hamdini yapmamıştır. Eli de böyle ayakı da böyle. Her hali böyledir. Her biriyle bir de her biri için Allah'a hamd etmesi lazım. Evet, her azanın organın hamdi onu Allah'ın emrettiği gibi, sevdiği gibi kullandığımızda hamdini yapmış oluruz. Yoksa hamdini yapmamış oluruz. Namaz bütünüyle hamd'dır. Evet, hamd hem hand hem diliyle yapılır, hem fiiliyle yapılır, zahiri olarak yapılır. Bir de gönül ile yapılır. Namazda bu üçü de mevcuttur. Elhamdülillahi er-rebbil âlemin dediğimizde Dilimizle hamd etmiş oluruz. Rukudan doğrulurken semiallahu limen hamide. Allah hamd edenin hamdini işitti dediğimizde dilimizle hamd etmiş oluyoruz. Rabbena, Rabbena ya Dediğimizde Rabbimiz ham senindir. Senin içindir dediğimizde dilimizle hamd etmiş oluruz. Fiili hamdi nasıl yapıyoruz? Eğilip kalkarken, secdeye giderken, rukua giderken Evet, bütün bedenimiz Allah'a hamd halindedir. Bir de gönlün hamdi vardı. Bu da gönüldeki Allah'ın huzurunda duruştur. Miraçtır yani. Evet, Onun için namaz baştan sona bütünüyle hamd. Hem de tam bir hamd. Bu durumda namazdan mahrum kalan Evet, gerçek manada bütünüyle hamden, bütün bir hamden mahrum kaldır. Allah'a ham deden Allah'tan razı olmuştur demektir. Ham aynı zamanda rızadır. Hatta onun üstünde ham severek razı olmak. yani hamd eğer razı olunmuşsa hamd olur ham olur. Kul Allah'tan razı olmadıkça hamd edemez. Ne kadar Allah'tan razıysa o kadar hamd eder edebilir. Onun hamdi o kadar kıymetli, değerli olur. Hatta ne kadar Allah'ı seviyorsa o kadar razı olur sadece ben Allah'ı seviyorum demek değil. Allah'ın fiilini sevmen lazım. Allah'ın takdirini sevmen lazım ki Allah'ı sevmiş olasın. Takdirinden razı olman lazım ki razı olmuş olasın. Razı olursan hamd edersin, edebilirsin. Seversen hamd edebilirsin. O zaman ham, rıza, iman hepsi aynı şeydir. Nasıl ki nimetlerine hamd edilmesi gerekiyorsa, onun takdirine de hamd edilmesi gerekir. Allah bize nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, o hamde layıptır. Belki bize göre o hoş bir şey olmayabilir, musibet, sıkıntı, bela. Ama onun arkasında mutlaka onun rahmeti vardır. Eğer hikmete bakarsak bunu mutlaka anlarız. Allah verdiğinde hamd ederiz. Aldığında da hamd etmemiz lazım. Almışsa belki ondan daha iyisini verir. Sen onu bilemezsin. Belki senin için o hayırsızdı, sana hayırlısını verir. Ya da dünyaya ait bir şeyi almış, senin gönlündeki ona olan sevgini de almıştır. Ahiretin sevgisini verir. Yani dünyayı almıştır, ahireti vermiştir. Sen bilemezsin. Rabbin Rahman ve Rahim'dir çünkü. O her ne olursa olsun, o hayırdır, o güzel. O hamde layıktır. O her türlü fiili hamde layıktır. Evet. Allah'ı övmek hamdır Bir de Allah'ın övdüklerini övmek hamd. Biri Allah'ın övdüğünü övmüyorsa... O hamd etmemiştir. Allah namazı övmüştür. Ona kendisine secde edeni övmüştür. Kendisini zikredeni övmüştür. Bu durumda biz de bu ameli övüyoruz. Bu ameli yapanı da övüyoruz. Övmemiz gerekir. Allah Resullerini övmüştür. Velilerini övmüştür. Müminleri övmüştür. Sıddıkları övmüştür. Hayatına imanını şahit edenleri övmüştür. Allah güzel yapanları övmüştür. Sabredenleri övmüştür. Şükredenleri övmüştür. Eğer bizim de övdüklerimiz Allah'ın övdükleri değilse, mali çok olanı övmüştük zulmedenleri övmüşsek, yanlış yapanları övmüşsek Allah'a ters düştük. Allah'a sen işi bilmiyorsun dedik. Ben senin yaptığını beğenmedim dedik. Evet, Allah'ın övdüğünü övmek aynı zamanda Allah'a ham Eğer biri birini övüyorsa onu sevmelidir. Sevmeden övüyorsa, hamd ediyorsa bu hamd, hamd değildir. Seviyor ama övmüyorsa bu da sevmek değildir. Seviyorsa hem hamd etmelidir, övmelidir, övüyorsa sevmelidir. Ancak o zaman kemaliyle hem sevmek olur hem de hamd olur. Ondan sonra Allah'ın Vedud ismi gelir. Hamid ve Vedud ismi sanki birbirinden tecelli ediyor gibi görünüyor. Öylesine birbirine yakındır. Yani Allah'ın Hamid isminin içinde bütünüyle sevmek vardır. Vedud ismi tecelli ediyor. Vedud isminin gereği de Allah'a hamd etmektir. Evet, hamd etmek, aynı zamanda Allah bunu dilimizle söylememizi de emrediyor. Elhamdülillah dememizi emrediyor. Elhamdülillah, Rabbil alemin dememizi söylüyor bir de. Onun için hamd hem duadır, hem övmektir, hem Allah'a yalvarmadır, yakarıştır hem de Allah'ı sevdiğini söylemektir. Eğer Allah'ın Hamid ismi bir kura tecelli ederse, o kul Allah'tan razı olur. Allah'ı sever, Allah'ı över, Allah'ın rızasına layık olur. Allah da ondan razı olur. Allah'ın övgüsüne layık olur. Allah onu över. Belki hayat baştan sona hamdır. Bir şeyleri övüyor, bir şeyleri seviyor, bir şeyleri kazanmak için koşturuyoruz. Neyi seviyorsak onu övüyoruz, ona hamd ediyoruz, onun için hamd ediyoruz. Ve onu kazanmak için koşuyor, hayatımızı onun yolunda sarf ediyoruz. Onun için herkes kime hamd ettiğine bakmalıdır, neye hamd ettiğine bakmalıdır. Hamdi Allah'a mı geliyor, yoksa birilerini mi övüyor, birilerine mi hamd ediyor? Kimisi sadece dünyaya hamd eder, dünya malına hamd eder. Dolayısıyla, Dünya malı kimdeyse ona hamd eder. Onu över yani. Paranca diyor işini biliyor böyle böyle para kazandı. Hatta bazen neden kazandığı bile düşünülmez sorulmaz kazanmış ya övgüye layıktır. Övülür, takdir edilir. Böylelerine hamdi dünyaya alır. Allah Allah'a hamd etmedi. Allah'ın hakkını takdir edemedi. Ebedi hayata göre bakmadı. Allah kimi övmüş, onu övmedi. Oysa ki Allah dünyaya, dünya marına, dünyadaki mevkilere ne dedi? Oyun dedi, oyun. Bir günlük dünya dedi. Kimi övdü, rızası peşinde koşanı, Hazreti insan olmaya çalışanı, onun dostluğunu kazanmak için hayatını ortaya koyanı, onun isimleriyle isimlenmiş olanı, ayetleriyle canlanmış olanı, canlı Kur'an olanı, peygamberine uyanı, onu kendisine örnek alan, benim Rabbim Allah'tır diyelim. Hamdini Allah'a yapan, onu öveni, onu seveni, sevgisini ispatlamaya çalışanı, malını gece gündüz Allah yolunda sarf edeni, hayatını Allah yolunda vereli, Dünyayı verip ahireti satın alan. Bütün varlığını verip Rabbinin rızasını satın alan. Onun için kimi övdüğümüze, neyi övdüğümüze bakmamız lazım. Eğer biri ben müminim diyorsa onun gözü, gönlü Rabbinden başka tarafa dönmemelidir. Ne yaparsa yapsın Allah demelidir. Onun için Allah münafıkları anlatırken buyurdu ki, onlar Allah'ı pek az zikrederler. Yani böyle işine gelince, bir nimeti alınca, insanlar arasındayken böyle, insanlar beni mümin, Müslüman bilsin diye evet, çok az zikrederler bir Allah. Münafık Allah'ı zikrediyormuş. Müminler nasıl yapıyor? Ayaktayken, otururken, yan üzere yatarken Allah'ı zikreder. Allah'ın koyduğu şartı biliyor mümin. Beskuruni eskurku. Başkuruli veletkurum. Beni zikret ben de seni zikredeyim. Sen beni översen ben de seni överim. Seni övdürürüm. Sen bana hamd edersen, hamde layık olursun. Yapmazsan ne olur? Yapmazsan nankör olursun. Hakkı hakikati gizlemiş olursun. Allah soruyor, Allah hamde layık değil midir? Yeri yaratan o, gögü yaratan o, seni yaratan o. Seni varlıkta tutan o. Varlığıyla sana hayat veren o. Seni seven o. Hiç kimse seni bilmezken, tanımazken, seni bilen, tanyan o. Seni seven o. Seni rızıklandıran o. Rızık deyince ekmek anlamıyoruz. Göz bir rızıktır. Kulak bir rızıktır. El, ayak bir rızıktır. Kesilirse bir tanesi, eğer Allah bir tanesini alırsa, nasıl büyük nimet olduğunu anlarız. Mesela bir insan... Bütün organları ayrılsa, yani gözü, kulağı, dili, ciğeri, böbrekleri, kalbi, kolu, bacağı, her birini böyle bir parça yapıp acaba her birini satsak, almaya kalkışsak, kaç parayı alırız, yapsak ondan bir tane, her birinden bir tane yapsak, bedelini ödesek, bütün dünyayı versek bir insanı satın alamayız. Ama olunca kıymeti de yeri yok gibi. Başka şeyler istiyor. Allah iman vermiş. Allah peygamber gönderip onunla vahyini göndermiş. Bütün dünyayı versek bir ayet alabilir miyiz? Alamayız. Bir ayet. Elhamdülillah Rabbil alemin ayetini almak mümkün müdür? Mümkün değil. Ama biz eğer orana değil de olmayana bakarsak şükredemeyiz, hamdedemeyiz. edemeyiz. Olana bakmak lazım. Gönlümüz olmayana ayarlanmış. Sürekli şu yoktur, bu yoktur deyip olmayana bakıyoruz. Var olana bakarsak hamd ederiz, şükrederiz. Hamd olsun, elimiz var deriz, ayağımız var deriz, gözümüz var deriz. Bir tarafımız ağırlığında, başımız ağırlığında ne deriz? Hamdolsun ki başımız var ki ağırıyor. Ya bir de olmasaydı? Gözümüz ağırıyor. Hamdolsun ki gözümüz vardır. Var ki ağırıyor. Ya bir de olmasaydı? Ağrıya da şükretmem lazım. Hamd etmem lazım. Ya bir de olmasaydı ne olurdu? Bir çocuğa en az kaç yaşına kadar anne sütü vermeliyiz. İki birçok yaş. Allah öyle beyan etti. İki birçok yaşına kadar. Yeni ölen bir insan için ne yapmamız lazım? Hiçbir şey yapamıyoruz. Ne yapmışsa o kendine yapmıştır. Güzel yaparsanız lehine, kötü yaparsanız aleyhinedir. Söz bitmiştir yani. Elâ ölmüş biz buradan ona yardım ederiz. Kimse buradan kimseye yardım edemez hiç böyle kendimizi kandırmıyoruz. Ama bu demek değil ki kimse için bir Fatiha okumayalım, okuyalım tabii. Önce sevabını biz alırız, karşılığını biz alırız. Allah bu kitabı sevap kazanalım diye göndermemiş, ona uyalım diye göndermiştir. Allah uyusun diye gönderdiği kitabı biz eğer ona sevap kitabı olarak bakarsak, Allah'ın muradını ne yapmış oluruz? Tersine döndürmüş oluruz. Sen bilmiyorsun, ben biliyorum demiş oluruz. Onun için Kur'an, bir sevap kitabı değildir. Hayat kitabıdır. Hayat kitabıdır. Hayatımızı onunla yaşamamız gerekiyor. Hayatımızı Kur'an'a göre düzenlememiz gerekiyor. Ha ne yaparız? Onun için sadaka veririz, ölen biri için. Kendi eliyle vermesi ayrı, senin vermen ayrıdır. Gider mi, gitmez mi? Gidebilir. Gider. Ama ne kadar gider? Kendi eliyle yaptığı başkadır, senin Yaptığın başka şeydir, başkadır yani. Hiçbirbiriyle kıyaslanmaz. Evet, yapmamız gereken şey nedir? Ona dua etmektir. iken birbirimize yardımcı olmamız lazım. Ölen biri için ben onun için ne yapabilirim demek yerine hayattakilere ben bunun için ne yapabilirim? Ben buna nasıl nur olurum, nasıl hidayet olurum, nasıl nimet olurum deyip, çabamızı, gayretimizi hayattakilere göre yaşamamız lazım. Yoksa ölmüş, bir şey yapamaz. Yapılmaz. Benim gördüğüm odur. Eğer birileri başka bir şey biliyorsa söylesin. Önce senin ona bir şey yapabilmen için onun iman ile gitmiş olması gerekiyor. Onun Allah'ın rızasını kazanmış olarak gitmesi gerekiyor. O ne kadar Hazreti insan olmuşsa o o kadardır. Sen ondan bir şey arttıramazsın. Handes'te ki azabi vardır. Azap görüyor orada. Yardım edelim, sevap gönderelim. Bu ona yarar. Bu onun işine yarar. Ama bu ona yakışmaz. Ben bir mümine azabı yakıştıramıyorum. Allah gafurdur. Allah gafardır. Allah tevabdır. Allah afudur. Nasıl orada azap görsün? Bu Gerçekten bir mümine yakışacak bir şey değildir. Yani biri azap görüyorsa, o rezil olmuştur. Rezil. O rezilliyi neden kabul eder? Niye kabul ediyor yani? Evet, mümine azabı düşünmek bile yakışmaz. Onun derdi Rabim beni nasıl karşılar? Rabbi beni huzure kabul edecek mi? Rabbim beni bir dost gibi karşılayacak mı? Bana kulum diyecek mi? Derdi bu olmalıdır. Derdi bu olursa, Allah onun kederini giderir. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, Allah bir mümine iki korkuyu yaşatmaz. Dünyada korkanlar, endişe edenler gereğini yaparlar, ahirette evet. endişeden emin olurlar. Ama dünyada böyle bir dertleri, böyle bir endişelikleri olmayanlar, korkmayanlar orada korkacak. İki yerden bir yerde korkacak yani. Ya dünyada korkar, Allah'a göre doğru güzel yapar, ya da dünyada korkmaz, endişe etmez, orada ahirette korkar diyorlar. hep beraber Allah'a bir hamd edelim Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam hamd şükrün kemalidir dedi bu hadis-i şerifti hamd şükrün kemalidir şükrün kemale ermiş halidir hamd şükür hamdin başlangıcıdır yani böyle nimetlere şükretmek, maddi manevi, zahiri batın nimetlere şükretmek hamdın başlangıcıdır. Eğer bu şükür kemale ererse bu hamd olur. Hamdın başlangıcı olur yalnız. Hamdin de bir kemali vardı, hamd olmaktı. Her harının Allah'ın övgüsüne layık olmaktı, hamd. Hamdın kemali. Bu durumda her zerresiyle Allah'a hamd etmiş oluyor çünkü. Ama cahilin hamdi sadece diliyle hamd edilse bunu hamd eğer zannediyorsa, kalbi hamdini tasdik etmiyorsa. Yani Allah güzel yaptı diyor, elhamdülillah diyor ama içinden yani bin bir türlü feryat ediyor. Bu hamd değil dili hamd etmiş, gönlü hamdını tasdik etmemiş. Bu hamd münafıgıydı. Her halükarda, Ya Rabbi ben senin abdinim, İyâkene abudû ve yyâkene aynı diyor. Senin abdinim diyor. Ama bakıyorsun Allah'tan başka şeylere kul olmuş. Abd olmuş. Başka şeyleri Allah'a tercih etmiş. Allah'ın rızası peşinde koşması gerekirken, dünyanın peşinde, Arzuların, isteklerin peşinde koşuyor. Bu da Allah'a abdolmanın münafığıydı. Dil ile söylüyor, kalbi bunu tasdik etmiyor. Birini tasdik etmiyor. Namaz kılıyor. Namaz müminin miracıdır. Allah namaz sizi her türlü aşırılıktan alıkoyar dedi. Her türlü aşırılık Haddini aşmaktan alıkoyar. Allah'a karşı yanlış yapmaktan alıkoyar. İnsana yakışmayan her ne varsa ondan alıkoyar. Alıkoyar ve onu güzelleştirir. Hazreti insan yapar onu. Eğer birinin namazı miraj değilse, namazında Allah'ın huzurunda durmuyorsa. Ne büyüdü Resulullah Efendimiz? Öyle insanlar var ki namaz kılarlar, onlara sadece yorgunluk kar kalır, oruç tutarlar, sadece onlara açlık kar kalır. Namaz kılmamış, oruç tutmamış. Sadece taklit etmiş, zahirini yapmış. Yani zahiri olarak yaptığını kalbi tasdik etmemiş. Bu nedir? Bu da namazın münafığıdır, orucun münafığıdır. Madem ki abdest alıyorsun, madem ki namaz kılıyorsun, yani biraz da gönlünü toparlamaya çalışsan, Allah'ın huzurunda dursan, namazın namaz olsa, bu namaz seni her türlü aşırılıktan alıkoyacak. Bakıyorsun 50 sene adam namaz kılmış, hiçbir değişiklik yok. Hiçbir güzellik üzerine tecelli etmemiş. Halbuki elli sene biri namaz kılsa, yirmi sene namaz kılsa biri ona bakmaya doyamazsın. Ne demek? Günde beş sefer Allah'ın huzuruna çıkmış, Allah'ın nuruyla nurlanmış. Allah'ın güzelliği onda tecelli etmiş, günde beş sefer. Ama bakıyorsun, Allah'ın güzelliğinden eser göremiyorsun üzerinde. Niye? Namaz kalmamış. Namazı bir olmamış, taklit etmiş. Halbuki her şey tamam değil. Evet, abdestini alıyor, çıkıyor. Namaz nasıl kılınması gerekiyorsa hatta her türlü farzına, vacibine, sünnetine riayet ediyor. Bir tek gönlü namazda değil. Beden namazda ama gönül namazda değil. Aklı başka yerde. Bin bir türlü şey aklına geliyor. Bir de kendi kendine söylüyor, da çıkarıyor. Bu normal bir şeydir diyor. Nasıl normal olsun? Bu nasıl normaldir? Yani sen benim yanımdayken, ben seni çağırmışsam gel benimle konuş demişsem, sen gelip karşımda oturdun, senin aklın fikrin başka yerde olsa, ben kabul eder miyim? Sen kabul eder misin? Etmezsin. Namaz Allah'ın seni huzura davetidir. Sen huzura çıkmışsın, aklın başka yerdedir. Senin o anını Allah ile geçirmen gerekir. Ne demen lazım? Elhamdülillah ya Rabbil alemi. Ham sanadır ya Rabbi. Sen alemlerin Rabbisin ya Rabbi. Sen benim Rabbimsin. Ben huzuruna geldim. Bütün hayatımla seni övüyorum. Sana ham diyor bana bütün ikramlarından dolayı sana hamd ediyorum ki beni sen yarattın. Beni yaratan sensin. Beni kendi nurundan yaratan sensin. Bana varlık veren sensin. Bana hayat veren sensin. Bütün sıfatlarım, görmem, işitmem, bilmem, hepsi sana ait ya Rabbi. Hepsi senden. Görmem senin Besir isminin tecellisidir. İşitmem, senin Semih isminin tecellisidir. Sevmem, senin Vedud isminin tecellisidir. Bir gücüm varsa, senin Kadir isminin tecellisidir. Bütün varlığım sana ait. Bir bilgim varsa, senin Alim isminin tecellisidir. Her neyim ki var, o sana ait. Ben sana ait. Eğer ben bu kendi hallerimi seviyorsam, bu sana hamdımdır. Bunlar sana ait. Bu bana ait değil. Seni böyle yok sayıp, sanki bunlar bana aitmiş gibi, şirke düşmem, müşrik olmam çirkelişmek bir abde yakışmaz. Bütün varlığım sana ait, sensiz ben bir hiçim diyebilmelidir, demelidir bunu. Hiç. Bir kul ki Allah'ı unuttu. Onun köpekten farkı yok. Her şeyi ona aitse, onunla varlıkta duruyorsa, onun tecellisi kesildiğinde o yok olur. Böyle bir varlık hiç olmamış gibi olur. Mesela 50 sene önce yoktu. Öyle değil mi? Ne ismimiz vardı, ne varlığımız vardı. Kim yarattı? Allah. Onun için kendini, kendimizi bir şey zannetmemiz doğru değildir. 50 sene sonra da olmayacağız. Öbür taraftayız. Övünebileceğimiz tek bir şeyimiz olur. Allah'a abdoluşumuz. Allah'a ne kadar abd olduksa, o kadar övgüye layık olduk, hamde layık olduk. Ne kadar ben demekten kurtulduksa o kadar Allah diyebiliriz. Bir kula ben demek yakışmaz. Bir Hazreti insana ben demek yakışmaz. Ne demelidir? Her anda Allah demelidir. Elbette ki o Allah deyince birileri itiraz edecek. Allah'ı karıştırma diyecek. Niye? Kendisi de ilah ya, öyle zannediyor ya. Benle sen konuşalım diyor. Benim fikrim budur, senin fikrin nedir? Allah'ın hükmü nedir? Onu kabul etmez. Bu insan değildir. Bu insan değildir, bu hayvan da değildir. Hayvan demek ona, hayvana hakaret olur. Hayvan Rabbini biliyor. Bütün varlık hamd ile Rabbini tesbih ediyor. Yani, Rabbinin, Rızasını kazanmak için koşuyor, akıyor. Tespih etmek, akmak demek. Ve bunu hamd ile yapıyor. Güneşin hamdi nedir? Işığı saçmak, ısıyı saçmak. Allah'ın kendisine tayin ettiği de dönmek, yürümek, sema etmek. Dünyanın hamdi nedir? Aynı şekilde. Toprağına bir şey ekilirse, onu vermek. Katlayıp vermek. Aynı şekilde güneşin etrafında dönmek, kendi etrafında dönmek, Allah'ın ona takdir ettiği yolda, çizgide yüzmek. Onun bir de iradesi vardır. Elbette ki bir de Allah'a ait, Allah ile özel bir tesbihi ve hamdi vardır. İnsanın hamdi nedir, nasıldır tesbihi? O da eğer hayatını Allah yolunda yaşamaya çalışıyorsa, Allah'ın rızasını kazanmak için koşuyorsa, koşturuyorsa, akıyorsa, bunu yaparken hamd ediyorsa, her varlıkta Allah'a hamd ediyorsa, neye bakarsa baksın, elhamdülillah diyorsa, yani Allah övgüye layıktır, hamde layıktır. Allah ne güzel yapmış, ne kadar güzel yapmış, nasıl güzel yapmış diyorsa bir şey ona güzel gelmese onun arkasına bakıp acaba buradaki Allah'ın muradi nedir? mutlaka bunun arkasında güzel bir şey vardır nasıl ki aydınlık varsa öyle de karanlık vardır nasıl ki iman varsa öyle de küfür vardır Nasıl ki mümin varsa öyle de kafir vardır. Mesela en çok Musa deyince neyi hatırlıyoruz? Firavun'u hatırlıyoruz. Firavun lazım. Firavun cehenneme gidebilir. Firavun bizzat iyi güzel değildir ama Musa'yı Musa yapan Firavun'dur. Onun için her Musa'nın bir Firavun'u vardır. Herkesin bir Firavun'u vardır. Bunu buradan böyle anlamak gerekiyor. Onu Allah yolundan Almaya çalışan kimse, onun Firavun'u odur. Bir tek Firavun değil. Bir de arkadaşları var. Haman var. Karun var. Her biri bir taraftan müsehere düşmanlık yapıyor. Biri tahta oturuyor, düşmanlık yapıyor. Karun malıyla ile yapıyor. Öteki silahlı gücüyle yapıyor. Bunların toplamı bir Firavun'dur. Onun için Fir'an güzel değildir. Ama Fir'an Musa'ya düşmanlık yaparken, Musa'nın güzel yapmasına vesile oluyor. Tam manasıyla kulluğunu yedirme getirmek için koyduğu tavır güzeldir. Bize düşen onu görmektir. Hem ibret olanı görmektir, hem bize örnek olanı görmektir. Hayat imtihan zaten bundan ibarettir. Aynı şekilde şeytan İblis bizim için bir veli nimettir. Kazanmamıza sebep oluyor. O olmasaydı karanlığı bilemezdik. Batılı bilemezdik. Yanlışı bilemezdik. Küfür nedir? Kibir nedir? Şirk nedir? Onu anlayamazdık. Onun üzerinden Allah bize anlatıyor. Bunu gibi olma diyor. Bunu gibi yapma. Şeytanın yolunda yürüme dedi. Onun yolu, yolu böyledir. Şeytanın yolunda yürüme dedi. Sen Hazreti İnsansın dedi. Sana düşman olan budur dedi. Tavri budur, hareketi budur, hali budur. Onun için bu senin apaçak düşmanıdır dedi. Sakın buna uymayasın dedi. Sakın insana düşmanlık yapmayasın dedi. İnsan senin kardeşindir. Senin düşmanın değildir. Senin düşmanı şeytandır. Doğru bakıp, Doğru okumamız lazım, Doğru anlamamız lazım ki, Doğru düşünelim, yaşayabilelim. Evet, hamde layık olan Allah'tır. Onun Her türlü Hükmü, emri, fiili, işi Hamde layıktır. Övülmeye layıktır. Her şey, en güzel şekilde yerli yerindedir. Çünkü yerli yerine koyan Allah. Daha önce anlatmıştım, bir daha anlatayım. Eğer Allah herhangi birimize dese ki, bir gün boyunca hüküm senin olsun, sen neyi söylersen öyle yaratır, dese, senin istediğin gibi, bir an için öyle düşünelim, Allah bize böyle bir imkan verdi. Herkes kendine göre mutlaka bir şeyler düşünür. Mesela ne düşünür? Mesela biri diye, diyebilir ki, ben şu makamda olayım diyebilir. Kendisi için. Şöyle malım olsun diyebilir. Şu şu benim olsun diyebilir. Bu şahsi olarak. Biraz daha büyük düşünenler ne diyecek? İnsanlar hepsi zengin olsun diyecek. Güzel düşünüyor. Bütün hastalar şifa bulsun, kimse hasta kalmasın diyecek. Güzel diyor. Kimse kimseye muhtaç olmasın. Der, diyebilir. Biraz daha güzel düşünenler, manevi olarak düşünenler ne diyecek? İnsanların hepsi iman etsin. Bütün kafirleri iman etsin. Hiç kimse cehenneme gitmesin, herkes cennete gitsin. Bütün dünya, bütün memleketler Allah'ın hükmüyle idare edilsin, der. Bunların hangisi doğru? Hiçbiri. Bunlardan hiçbiri hiçbir şey anlamamış demektir. Hiçbir şey anlamamış. Allah'ı bilmemiş. Allah'ı tanımamış. Allah'a hamd etmek nedir anlamamış. Bu ham değildir. Bu bütünüyle hamdden mahrum kalmaktır. Nasıl, ham nasıldı peki? Nasıl söylemesi gerekir ki doğru olsun? Şöyle söylemesi lazımdı. Ya Rabbi sen neyi nasıl yapmışsan o yerli yerindedir. Hiçbir samon çöpünü bile kaldırıp şuradan şuraya koymak gereksizdir, yersizdir. Sen en güzelini yapmışsın. Ben kimim ki? Yani senin hükmün karşısında bir de fikir beyan edeyim. Şu şöyle olmasın, bu böyle olsun diyeyim. Sen hamde layık olansın. Bütün alemlerden hamde layık olansın. Bütün alemlerden hamde layık olmak demek bu demektir. Bütün alemlerde her şey yerli yerinde ve en güzelidir. Kur budur. Öteki kul olamamış. Kulluğu bilmemiş. Anlamamış. Allah'a nasıl abdolunur onu anlamamış. Evet. Bütün alemlerden Allah'a hamd olsun. Amin. Allah bizi hamdine layık kılsın inşallah. Amin. Allah kendini hamd ettiği gibi yücedir. Gerçek manadaki hamdi ancak o kendi kendisine yapar. Kendi kendisine yaptığı hamd ona layıktır ancak bizim hamdimiz elbette ki eksiktir hatalıdır kusurludur belki de sadece kendimiz hamde layık oluruz o bizim hamdimizden münezzehtir beridir elhamdülillahi rabbil alamin er rahman er rahim maliki yevmiddin İyyake abudu ve iyyake nesta'in. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi Allah hepinizden razı olsun.